Nasır suresi Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla Allah'ın yardımı ve zafer geldiği ve insanların Allah'ın dinine akın akın girdiğini gördüğün zaman Rabbini hamd ile tesbih et onu yücel ve ondan bağışlanma dile şüphesiz ki o tevbeleri çok kabul edendir.